Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Bugün aslında Açık Radyo'dan tanıdığınız biriyle birlikteyiz Mehmet Sait Aydın'la. Mehmet Sait hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Mehmet Sait bu dönem program yapmıyor ama biz onun ayağını radyodan kesmeyelim diye böyle ufak ufak hamlelerle onu ara ara belki getirebiliriz. İyi, yani. Yan odadan. Yan odadan. Evet, o canlı olarak. yayın stüdyosunda genelde bulunuyor. Biz kayıt yapıyoruz zaman işte mevhumu <gülüyor> sebebiyle ama onu bu odayı da bir şey yapmış olduk tanıtmış olduk yani. Eyvallah. Ben de katılmayı, e, katılmaktan memnuniyet duyduğum e, dinlediğim bir açık radyo programıydı. Eyvallah eksik olma çağırdığın için de. Teşekkür ederim. Ben de sağ ol Aslında biz bunu baharda yapacaktık. Ha. Ama biraz yaza doğru kaydırmış olduk. Şimdi ee, kısmetmiş. Evet. Yani biz programda önce aslında bayağı bir sohbet ettik. Artık onların bir kısmını burada anlatırız size. Yoksa onların üzerine biz devam ederiz bilmiyorum ama... Sohbet etmeye başladığımızda biraz şehirlerle de başlamıştık ve fark ettik ki e, ortak zamanlarda, ortak şehirlerde de bulunmuşuz. Evet. Belki şu an İstanbul'dan bir önceki şehre atlarsak ve Kusurlu Bahçe'ye de belki oradan böyle konuşarak e, geçmiş oluruz. Seni de bu hikayelerle birlikte de tanımayanlara tanıtmış oluruz. Böyle baştan Mehmet Said kimdir e, klişesiyle girmemiş oluruz hem de. 12 Eylül 1985'de işte <gülüyor> <gülüyor> ya e, Ankara bahsini ettiğin şehir ya, yakın zamanda şöyle bir şey oldu ben e, bu hem bir gün hem sonra evrenselle devam eden bu e, bir şekilde her hafta yazmak mesaisi beni e, asıl asıl demeyeyim ama hani bir şekilde tem, temelde dertlendiğim meseleden uzaklaştırmış ya da unutturmuş ya da unutmuş gibi yapmışım bilmiyorum bir gün bir arkadaşımla otururken bana dedi ki ya sen şairsin farkındasın değil mi dedi. Bir bambaşka bir meseleden. Sonra hatta ben o dönüp şey yazdım yani hani ilk kitabın fotoğrafını koyup. Hı hı. Yani bazen bu kitabı yazdığımı hatırlamam gerekiyor diye. Aslında o biraz kendime bir not kendime bir hatırlatma gibiydi. Yani evet aslında benim bu hayattaki düşünme sanıyorum yönüm. ...düşünme... E, ...stilim... E, ...aklımın çalışması sanırım şiirle... ...oluştu bir şekilde... ...şiirden öğrendim öğrendiğimi... E, ...bu da... ...bir nevi aslında hatırlamak... ilgiliydi... ...tam bugünlerde hatırlıyordum... ...o yüzden aslında bu program da onun üzerine denk geldi... ...yani şiir üzerine konuşmak... Hı hı. E, ...ilk kitabın memleketi Ankara... ...sayılır... E, ...ben Ankara'da okudum bir süre... E, <gülüyor> ...o açıdan... Ee, ...kitabı ilk söyleşisini de Ankara'da yapmıştım hatta... E, ...Ali Özgür ile beraber... E, ...o zaman da söylemiştim... ...yani kitabın memleketine getirmişim gibi hissediyorum Hı -hı. diye... ...hatta işte son bölümdeki Boğaziçi Apartmanı... ...benim orada yaşadığım apartmanın hakiki adıdır yani... ...o da böyle bir tarihin yaptığı şaka gibiydi... ...yani şimdi İstanbul'dan gitmiştim... ...yani Kızıltepe'den İstanbul'a gelmiştim... Hı -hı. ...İstanbul'dan Ankara'ya gitmiştim... ...ve İstanbul'u özlüyordum aslında biraz... Daha doğrusu Ankara ile herkesin kurduğu ilişki de öyledir İstanbul'dan. Önce bir İstanbul züppeliğiyle gidersin. Evet. Ankara'yı beğenmezsin yani. İşte sen de benzer yollardan geçmişsindir. Ondan sonra böyle bir tuhaf Ankara'ya alışırsın. Ondan sonra o ritim kendini dayatır falan. Hı -hı. Tam benim hani ben hem İstanbul'u özlediğim hem de artık Ankara'ya iyiden iyi alıştığım bir zamandı o. Fakat apartmanı da Boğaziçi Apartmanı'ydı. Ya değil mi İstanbul yine bir yerde ee, yani. yani. Böyle karşıda... Belki de yine İstanbul'u özleyen birisi o apartmana o ismi vermiş Bilmiyorum evet belki de. Şişli apartmanlarına böyle eski şişli apartmanlarına benzeyen hmm. güzel bir apartmandı. Sever, sevdiğim evlerimdendir o benim. Karşıda odamın yani kitabın büyük bir bölümünün yazdığım e, odamın karşısında bir tane güvercin besleyen bir adam vardı. Ben o adam böyle çok bakıyordum. Böyle güvercinle temasını da ilginç buluyordum. Sonradan öğrendim ki satıyormuş o güvercinleri meğer. Hmm. Yani beslemiyormuş. Güvercinci, kuşçu, kuşbaz değilmiş yani. O da böyle o, o kitaba dair düşündüğümde hayal kırıklıklarımdan biri olarak... ...fotoğraf olarak gelir aklıma yani. O güvercini besleyen adam ama onun meğer onu satıyor olması meselesi. Öyle yani Kusurlu Bahçe biraz Ankara'nın kitabı o anlamda hmm. yani... Elbette ki Kızıltepe'nin ve İstanbul'un da kitap ama daha çok sanki memleketi Ankara'ymış gibi hissediyorum yani. Şimdi geri gidiyoruz. Ankara'dan önce aslında yine bir İstanbul hikayesi var ama belki bir tık daha geriye Kızıltepe'ye buradan atlayabiliriz. O hani ilk şiirlerin yazıldığı ya da o dergilere şiirlere meraklandığı zamanlara belki dönmek ve sonra son kitaba doğru gelirsek de Kızıltepe'deki sokak algısıyla belki işte sonra tüm bu şehirlerin içinden geçip o sokaklar neye döndü ya da var mıdır bu sokakların birlikteliği? Ya ben açık radyo geleneği olarak gene bu stüdyoya girdim ve gene öksürüyorum. Farkındaysa ben de hiç umursamadım yani öksürüyor. Mehmet Zahit öksürüyor. Su içer evet, geçer. Falan. Benim kendi programımda da böyle oluyordu. Burada bir şey var yani ne olduğunu bilmiyorum ama beni beni öksürtüyor yani. Hani onu almayayım beni öksürtüyor derken. Hani açık radyoyu almayayım beni öksürttü Ya ee, ...sen mimarsın. Ee, benim kafam bir şekilde... o ...bir yeriyle... ...yani mesela şeyde de öyleydi... Ee, yani ...bahçe ilk hı hı. kitap... ...ikinci i̇lk kitap. kitap sokak... ...köşenin adı Pervaz... Hı hı. ...işte köşenin içinde bir şey açtım şimdi... Pe ...pencere... Hı hı. Ee, ...aslında sanırım böyle bir mimari motivasyonla... ...bir mekansal algı ve birliktelik... Belki. ...sanırım yani... ...yani bunu biraz... Çünkü Boğaziçi Apartmanı yani aslında yerlerle ilgili kurduğun ilişki belki o mekansal bir takım öğelerle oluyor olabilir. Büyük ihtimalle yani <gülüyor> bir zaman sonra anladım ki benim bir yeri tarif ederken bir, bir şeyi hatırlarken aslında ben oranın mekanını, evini, bahçesini işte sokağını hatırlayarak aslında hatırlıyorum. Yazarken de öyle Hı -hı. yapıyorum keza. Ee, yani bu, bu yolculuk yani bu seyahat meselesi yani evleri taşımak e, şehirleri değiştirmek bazen cebirle mecburen bazen keyfi e, şeyler aslında bende çok belirleyici tahminimden daha belirleyici olmuş meğer. Yani 19 sene Kızıltepe'de yaşadım memleketimde hı hı. liseyi bitirip üniversite okumaya geldim İstanbul'a sonra Ankara'ya gittim sonra tekrar geri döndüm. Yani bütün bunların... <gülüyor> D dönemleri yani kokularıyla ve biraz şeyle hatırlıyorum aslında mekanların, kendi, Hı -hı. mekanların kendisiyle ee, yani ben işte 90 yılında 7 yaşındaydım. Ve hani 90 ile 2000 arasında artık şimdi şimdi şerh edilmeye başlayan evet. üzerine daha net konuşulabilen ama aslında biraz gene de haliyle doğası gereği silik. ...olan, e, o dönemin aklını, duygusunu çok emanet alamadığımız bir tuhaf dönem var. Hı hı. Şimdilerde 90'lar diye tarif ediler ...böyle bir hülyalı sanki olmamış ama bir yandan da çok olmuş. Hani böyle imparatorluğun en uzun yüzyılı gibi hani memleketin... ...TC'nin en uzun on yılı evet. gibi böyle bir 92 bin var. Benim de çocukluğumun olduğu dönem ve Kürdistan'da yaşadığım dönem. Hı hı. Büyüdüğüm dönem yani. O yüzden haliyle reddedemediğim, reddetmek dediğim yani hani haliyle unutamadığım evet. bir şey yaparken hatırıma gelen bir şey oldu o ve uzaklaşamadığım da bir şey bir yandan. Ailem orada yaşıyor halen. Ee, gündelik hayatımın içinde çok fazla var. Hı -hı. O yüzden de hani şehirler aslında duygularıyla kokularıyla beraber yazdıklarımda oldu oluyor bir şekilde yani. Hatta biraz da insanları ile ben üç gün sonra Mardin'e gidiyorum dediğinde bir anda böyle bir sürü ortak insan listesi dökülü verdi ortaya ve birbirimizden habersiz şekilde. Peki şey mesela Kızıltepe'de bu edebiyatla ilişki bilinçli olarak başlamış mıydı yani okuduğum bir şeyler var mıydı bir merak hani yani sonuçta bir lise hayatı var. insanın çok belirleyici şeylerinden bir tanesi ama o çocuklukta başlayan bir şeyler var mıydı? Bunu çok anlattım aslında ben. Yani ben iyi öğretmenlerin talebesi oldum. Hı -hı. Ben iyi bir talebe olduğumu olup olmadığını bilmiyorum ama öğretmenlerim iyi öğretmenlerdi hep. E, i̇ki kitabı da ithaf ettiğim Erdalcan e, 2004 yılında hatta bu radyoda da yani bir program 3 Mart'ta onun ölüm yıl döneminde program da yapıp onu da anmıştım. ...Erdal Hoca edebiyat öğretmenimdi benim... ...sonradan öldürüldü... ...2004-3 Mart'ta... <gülüyor> ...Erdal Hoca'nın bende o anlamda emeği çoktur... ...yani sırf bende değil... ...bizim liseden... ...geçmiş birçok... ...onun talebeliğini yapmış birçok insanda... ...yani Süleyman Sertkaya'da da... ...işte Nurlak Kuzu diye bir arkadaşımız da... ...onun da kitabı... ...yakın zamanda bir öykü kitabı çıktı... <gülüyor> Yani hepimizin üzerinde çok önemli etkisi olan biri oldu. Ee, ben çok iyi bir, büyük bir kütüphanesi olan bir evde büyümedim. Hı hı. Ee, bunun da işte muhtelif hem sınıfsal hem işte e, fiziki bağlamları, meseleleri vardır hı hı. elbette. Ama Erdal Hoca'nın kütüphanesine yakın büyüdüm. Yani... E, bir şekilde müzikle kurduğum ilişki beni edebiyata attı aslında. Hı hı. Önce müzikle kurduğum ilişki yani o dönemin tırnak içinde protest müziğiyle tanışmam. İşte hem Kürtçe hem Türkçe yani işte Yorum Kızılırmak, hı hı. Ahmet Kaya geleneğinin yanında işte Civan, Şivan Perver, Koma Ahmet, Koma Denge Azadi hattıyla. <gülüyor> yani hem politik bir durumdu hem de aslında sanatsal ve edebi bir durumdu çünkü... Uyduruyorum Dengi Azadi Bir Cegarhun şiiri bestelemişti. Hı hı. Kızılırmak Ahmet Arif bestelemişti. Yorum işte Hasan Hüseyin Korkmazgil diyordu. Ahmet Kaya Atile İlhan diyordu falan. Hı hı. Bir şekilde öyle bir bağlantı kurmuştum ama Erdal Hoca'yla eğer hakikileştiyse onunla hı hı. hakikileşti. Bir de çevremde benim şiir yazan insanlar olmaya başlamıştı o dönem. E, -E dergisi geliyordu Kızıltepe'ye. Öküz de geliyordu o zaman hatta. E'ye e yollamıştım ilk şiiri lise 2'deyken e, Orhan Alkaya şiir noktası diye bir köşe yapıyordu. Korkunç, utanç verici bir şiirdi o ama yayınlamıştı o. 16 yaşında yani çok gençtim yani. Çocuktum da. Ondan sonra böyle bir ara girdi. E, İstanbul'a gelmemle beraber. Fakat orada artık bende bir şey bilgisi vardı yani hani bir şiir diye bir şey var Hı -hı. ve bu bunu niye yazmayayım ki ...yazabilirim aslında deyip... Hı -hı. ...hani... E, ok, ...iyi bir okur olmaya talip olma fikri... ...bende küçükken yerleşti ve... ...biraz da öğretmenlerim ve ailem... ...üzerinden oldu. Bu. Hı -hı. Ya Aslında biraz buradan şey için... ...sordum bunu. Bir yandan çevirmenlikte de... ...yapıyorsun. Ee, Türkçeyi... ...ana diline <gülüyor> çeviriyorsun. Ee, Türkçeden de... ...Türkçeye çevirilerin de... ...var, evet. var değil mi? Peki o dönem çocukken okuduğun e, dergilerde, kitaplarda bunlar genelde Türkçe miydi? Aslında hani dönem itibariyle. Yani çocuk haklı şunu sorguluyor muydu? Ben gün içinde duyduğum bir dil var Kürtçe. Hatta ailemde de bunu duyuyorum ama okuduğum her şeyin e, işte basılı o hatta benim senin dergiye gönderdiğin şeyin de Türkçe olması. Bunu çocuk haklı hani böyle daha sahihdir ya o çocuk haklı. Nasıl sorguluyordu onu merak ediyorum. Yani ...çevirmenliğim var, şöyle bir şerhim var... ...aslında çok çevirmen sayılmam... Hı hı. ...iki tane kitap... ...Süleyman'la beraber çevirdik biz... ...ben çok keyfi... ...çevirler yaptım doğrusu şimdiye kadar... ...yani işte bir gece canım istedi... ...oturdum, cansever çevirdim... ...bir gece Turgut Uyar çevirdim... ...ya da işte Kürtçeden... ...Renas Cihan çevirdim, işte... ...Lalaleş çevirdim, uyduruyorum yani... Hı hı. ...hani böyle birçok şiir... ...evde oturup kendi kendime çevirdiğim... Hı hı. ...bazılarını yayınladığım oldu... <gülüyor> ama hani kitap oylumunda Hani küngesinde tercüman olarak Hı -hı. adım geçen iki tane kitap var. Ee, Kürtçe'nin e, yazılı yani bu zaten aslında bilindik bir hikaye ama hani Kürtçe'nin yazılabilir bir dil olduğunu ben çok sonradan anladım yani Çünkü çok primitif bir durum var orada algı var benim içinde herkes içinde yani Kürtçe. <gülüyor> Kovuşturulan, yasaklanan, yani. e, kon, aşırı politikleşmiş. Dilin sadece kendisi aşırı evet. politikleşmiş. Evet uzakta bir yerde birileri Kürtçe bir şeyler yazıp çiziyormuş. Ama onlar acaba ne diye merak etmenin bile düşünce bulutunun içinde olmadığı, ihtimal bulutunun içinde olmadığı bir şeydi. Hı hı. Fakat e, Pekke'nin oluşturduğu e, akıl aslında bunun... Kürtçenin yazılı bir şey de olduğunu hı hı. öğretti. Yani Mad TV, Mad TVdeki konuşulan Kürtçenin altında KJ ile Kürtçe geçmesi, Latin hı hı. alfabesiyle herkes için ha Kürtçe <gülüyor> meğer Latinize de edilebilir bir şeymiş hı hı. duygusu oluşturdu. Elbette bunu bilen vardı yani. Havar dergisini bilen vardı. Hı hı. Serhal bunu bilen vardı. <gülüyor> Muhtemelen evinde oturup yazan, çizen de vardı. Ama bu o kadar politik ve o kadar yani bu eylemin kendisi manasızca o kadar politikti ki. Hı -hı. Benim bunu da söylemişliğim çoktur. Yani ortaokulda o zaman PSK e, Kemal Burkay'ın hareketi Roja Teze diye, Yeni Gün diye bir gazete çıkarıyordu. Ortaokul 2'deydim ben. Eee... Bir tane kırtasiye sahibi bir abi vardı. Böyle işte devrimci bir abi. Babamın yaşlarında. Sirac abi. Ee, ömrü uzun olsun. Ee, o bana gazeteyi verdi. <gülüyor> Türkçe Kürtçeydi gazete. Ben de baktım. ha Kürtçede bir şey var. Şurayı bir okusana dedi. Şimdi yani harfler bir iki harf farklı ama. <gülüyor> hani yok, Bak dedi bunu böyle okuyacaksın. Şunu şöyle okuyacaksın. Aa, tamam okuma yazma biliyorum Türkçe. <gülüyor> Okudum anladım ve yani hakikaten böyle kulağım yanmıştı yani hani bir metni bir şeye basılı bir Kürtçe metni okuyup anlamak çok acayip gelmişti fakat işte o da tarihin şakası okuduğum o metin fıkraydı fıkraya bildiğin temel fıkrası <gülüyor> gibi bir fıkraydı yani Kürtçe'de okuduğum ilk metnin anlayıp okuduğum ilk metnin bir fıkra olmasını ben hep böyle bir işaret olarak algılamışımdır yani ama hani ana dil ...le ilişkimin bir süre sonra e, tercüme bağlamında olması gerektiğini ikna oldum. Hı -hı. Yarın öbür gün değişebilir, değişmez Hı -hı. onu bilmiyorum ama hani edebiyatın kendisi ait olduğu dilindir. Yani ben Kürt edebiyatına dahil değilim çünkü Hı -hı. E, dil insanın evidir yani. Hani ben Türkçe'de yazıyorum ve hani Kürt olmam bu bağlamda son tahlilde bir şey değiştirmiyor. Hı -hı. Türk edebiyatının içinde biriyim ben yani. Evet. Ee, bizim için bir şarkı seçtin. Seni radyodan da böyle hani tamamen koparmama dirayeti gösteriyorum. Bunu <gülüyor> <gülüyor> niye yaptığımı henüz bilmiyorum ama şarkıyı senin anons etmeni isteyeceğim. <gülüyor> ama böyle bir ufak bir şey anlatacağım. Şimdi biz bir kayıt stüdyosundayız. Bir camın arkasında teknik arkadaşlar var ve arada radyodan insanlar o kısma giriyorlar. <gülüyor> ve biz onları camın arkasından görebiliyoruz. Mehmet Sayı'da stüdyoda gören ve böyle görünce gülümseyen böyle insanlar oldu arada. Evet, Onu da, sağ olsunlar. Evet, Gözünüzde canlansın diye söylemeden edemeyeceğim. Özlemişim onları da. Ee, onlar da seni özlemiş gibi gülümseyorlardı. Vallahi kıskandım. Ee, arada daha az mı gelsem ne aslanlar? <gülüyor> Peki şarkıyı senden o zaman. Ben duyalım. programı dinleyenler hatırlayacaktır. Genelde böyle ciğerpare şarkılar çalıyordum. Bu da öyle biraz. Bunu da çaldığımı hatırlıyorum emin değilim de. Nermine Mehmet Ay Işığında isimli şarkısını dinleyeceğiz şimdi. Peki. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına Mehmet Sait Aydın'la devam ediyoruz. Ee, şimdi Bahçeli kusur geldi. Kusurlu bahçe. Ay kusurlu bahçe. Yani. O niye öyle oluyor söyleyeyim <gülüyor> Niye öyle sana. oluyor? Benim Twitter... Adım evet. Bahçeli Kusur. şaka O şaka bela oldu bana yani. Keşke Niye öyle, öyle yani? almasaydım. Öyle yerleşmiş işte. Haber ve tamam. da haberinde öyle yazdılar. Bahçeli kusur ya, Tamam. Bu tek tek ben değilmişim. Çok üzüle, <gülüyor> üzülecektim yok ya, yoksa. Yok üzülme üzülme. Tamam. Sonra da sokağın zoru. <gülüyor> evet. ee, aslında hani birçok yerde anlattın ettin. Belki de biraz yeni şeyleri de ben de merak ettiğimden. ve Programın süresinde idareli kullanmak açısından biraz ben onlara onlara doğru kaymakta istiyorum. Ee, aslında hani pervazda... Belki de hem sokağa da anlatmaya da devam ediyorsun. O pervazını pencerenin içinden gördüğümüz dünya... Yani ben şey gibi hissediyorum mesela her hafta. Senin dert ettiğim bir şeyleri de bizi de yanına katma... ...o haftanın başlangıcında derdin, sevincin her neyse... ...bize de onu dahil etme isteği Eyvallah. olarak gördüğüm için Eyvallah. sevdiğim şeyler. Ee, ama bu pervazı toplu bir şekilde görme gibi bir durumumuz olacak mı gibi... Umuyorum. Nedir bu işler? <gülüyor> Umuyorum olacak yani bir geçen sene Mayıs'ta aslında niyet etmiştim şimdi epey bir rekolte var yani işte 70-80 tane orada burada yayınladığım yazılar da var sadece gazete değil yani Büyük Keyif'te işte Hı -hı. Bir, bir iki başka dergide onları bir toplama gayretim hevesim var ama hani araya dünya giriyor işte o, o giriyor bu giriyor. Umuyorum onu toplayacağım. Hmm. Ee, toplayabilirsem de bir yerde yayınlayacağım hmm. bilmiyorum artık şimdilik. Peki mesela kitapla oku yani okurunla kurduğun ilişkide kitap bir aracı zaten. Yani onunla kendini aslında anlatıyorsun. Bu her hafta yazılan yazıda kurduğun ilişki daha bir ritme oturuyor mu? Yani nasıl bir sürekli birbiriniz unutmadığınız bir ilişkiye dönüşüyor mu bu? Yani... <gülüyor> Çok çok böyle hani... Ya da okuyucuları e, ortak mı? İlla ki vardır seni okuyan insanlar ama belki sadece kitaplarını tercih edenler ya da her hafta okuyanlar da farklı olabilir. Vardır muhtemelen hı. doğrusu çok öyle yani uzun boylu bir malumat sahibi değilim bu konuda. Ama hani hissettiğim işte artık şey kolay tabii ki yani işte Twitter, Facebook vesaire hı hı. olduğu için... Hani anlık tepkileri de görmek daha kolay. İşte o hafta hangi yazının daha çok... ...okunduğunu anlamak da kolay... ...eskiden öyle değildir muhtemelen... ...o anlamda hani ben şeyden memnunum... ...haftalık ritimden de memnunum... ...yani becerebildiğim kadar da yapacağım... Ee, ...evvelinde aslında... ...daha nazlanmıştım bu konuda... ...ama şimdilik memnunum doğrusu... Hı -hı. ...hem dediğin gibi bir ritim de katıyor... ...hem bir terbiye de katıyor yani... Hı -hı. ...onu bir şekilde yapmak yani... ...şeyde... E, nevroze Diyarbakır'a gittiğimde geçen sene... İzlenim yazmamı bekliyordu gazete ve işte uyduruyorum. Üçte bağlanacak gazete ve beni bekliyorlar. İnternet yok hiçbir şey çekmiyor falan. Arkadaşlar beni işte yemeğe götürdüler. Ben dedim ki yani bir yerde oturup yazayım. Yollayayım sonra yemek yeriz. Gittik neyse böyle bilgisayarın arkasında kebap varken izlenim yazdım yani. Hani ya da ne bileyim işte meyhanede mecburen yetiştirmek için yazmışlığım da var. Pencere meselesinde o bahsettiğin yoldaşlık meselesinde de aslında derdim... ...bu kadar iddialı olmamakla beraber... ...pencerenin etimolojisini çok seviyorum ben. Hmm. bench ...Farsça'da da Kürtçe'de de beş... E, ...dinleyiciler şeyden hatırlarlar... ...Tavla'dan. re yol demek. Yani hmm. aslında pencere... ...dört duvarın içine açılmış... ...beşinci yol demek. Hmm. Yani etimolojisiyle. O yüzden de hani benim pervaz pencere... ...ile ilgili derdim biraz öyle hani hmm. eğer onu becerebiliyorsam ne âlâ karşıdaki için ama kendimle ilgili derdim gerçekten o yani hani hmm. bir, bir yol deneyip bir şeyi anlatmak yani bu anlattığımın kıymeti falan bir yana ...temeldeki gayretim derdim o... Hmm. O, o, ...o geçiyorsa ne hala? ...geçmiyorsa da yapacak bir şey yok... ...canımız sağ olsun yani... ...geçiyordur geçiyordur... <gülüyor> ...eyvallah... Ee, ...şimdi sonuna gelirken yavaş yavaş... ...radyo programı bir süre yapmayacaksın... ...ama evet. yeni bir şeyler var... ...o belki sürprizini içinde Bakalım mi saklasın... Yani, ...bakalım... ...eğil kim gibi bir çıkar... Evet. Bir de bir bunu konuşarak belki bitirebiliriz, kapatabiliriz. Ee, az önce müzikle bir ilişki kurmuştum. O edebiyata geldi demiştin. Aslında biz programdan önce bir şey konuştuk. Ve sen edebiyatla müziği tekrar birleştirdiğin yeni bir şey. Umuyorum teşindesin. becerebilirsem işte. Olursa belki uzun vadenin işi ama belki böyle onu bize anlatırsın. <gülüyor> onunla bitiririz. Ee, son kalan bir iki dakikamız içinde. Türkiye okuma kitabı diye bir niyetim var Hı -hı. eğer becerebilirsem Bülent Somayın şarkı okuma kitabından o, onun yönteminden el alan işte türkülere dair kimi okuma e, iki anlamıyla da ben türkü söylemeyi de çok seviyorum sesimin korkunçluğuna bakılmasın yani sesim çok güzel değildir ama çok hevesle aşkla söylerim yani e, iki o okuma faaliyetini işte kimi Diyarbakır Harput Arguvan işte türküleri üzerinden onların tarif edilmesi, kaydedilirken değişikliğe uğraması, TRT macerası, folklor şiire düşman mı değil mi gibi bir metin yazmak istiyorum. Yani imkan eğer olabilirse o imkanı yaratabilirsem eğer yazabilirsem hani müzikle edebiyata buluşturmak gibi bir büyük sözden gayrı. Kendi sevdiğim, e, önemsediğim meseleyi acaba bir de böyle anlatabilir miyim, böyle okuyabilir miyim diye onu da yapabilirsem işte inşallah. Peki bir da, de öyle da göreceğiz, bir şey var. merakla bekliyoruz. Umuyorum eyvallah. Ee, programın da sonuna geldik. Valla su gibi geçti. Evet. Az öksürdüm. Radyo programı yapan insanlarla program yapmayı sevdiğimi bir defa daha hissedim. <gülüyor> teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ara ben Ara ara özledikçe ederim. radyoyu bekleriz. Bizim için sıkıntı yok. Zaten seni seven de çok uğrarsın. Arkadaşlar kıskandın eyvallah. Valla kıskandım ya. Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat bu hafta sona eriyor. Gelecek hafta görüşmek üzere.